de. Another night. Kaç ettiğini dedim. olacaksa da night time yours. Evet ben zaten çalışıyorum. Nazım İlkbaşı'nın sergisi şu anda açık olan 2 Aralık'a kadar Kaysanat'ta görebileceğiniz. Evet Nazım'la beraberiz yine kaderin ortasında bir önceki de yine benzer bir buluşmamız olmuştu hatırlarsan belki. Ee, i̇tiraf edeyim mi hatırlamıyorum sergiyi daha önceki. Sen hatırlıyor musun? Ben arada isimlerini unutuyorum eski sergilerin. Davetiye bulup bakmam gerekiyor. Neydi falan değil. Evet bu sefer ben zaten çalışıyorum. All day and all of the night. Ben, Şimdi benim dikkatimi ilk başta şu çekti. İddiasız gibi gözüken bir tür sergileme var gibi geliyor bana. O senin dediğin gibi durmasının sebebi... E, ...herhalde tahmin ediyorum ki iddiasızlık meselesi bunların çerçevesiz işler olmasından kaynaklanıyor. Çoğunlukla. Büyük, büyük çoğunluğunun çerçevesiz olmasından kaynaklanıyor. Hı hı. E, ona da ben... Biraz o yeni bir şey değil tabi ben epey bir zamandır öyle asmayı tercih ediyorum. Hı hı. Ee, bunun... Belki bazı izleyicilerin alışık olduğu hani böyle bir çok çok çok çerçeve görme durumunun dışında bir şey olunca işte ona iddiasız denebilir veya daha kolay ilişki kurulabilir bir asma biçimi de denebilir. Biraz evet daha kolay ilişki kurulabilir. kesinlikle benim çizdiğim şeye bakacak olan kişinin ona en rahat en e, dolaysız şekilde bakabilmesi önemli. Bu nerede olursa olsun böyledir. Hı hı. Evde de ona defter göstersem veya sergide açsam veya internete de koysam, e, instagrama da koysam bu aynen bu şekildedir. Hı hı. E, i̇şlerle ilgili kim ne kadar naif veya ne kadar ciddi, ne kadar derin soru sorarsa sorsam hepsini de cevaplamaya çalışırım. Çünkü bu doğru ve gerçek ve dolaşsız ilişkidir. E tabi buranın da tam da dediğin bu soru sorma işte ilişki kurma için saf bir mekan aslında baktığında sergilemeden buna mümkün olduğu kadar galiba alan açmaya çalışıyorum. Yok burası mekan olarak da çok güzel. Ee, sergiyi kurarken de çok rahat kurduk. Ee, bu çok önemli. Ee, ben o kaygıları mesela hepsi de arkadaşım olan sanatçı, galerici, her neyse küratör görüyorum nasıl kuracağız, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz bunların hepsi malzemenin içeriğiyle ve o süreçte emek verecek kişilerle birebir ilişkilidir. Eğer bunlar bu ilişkiler, bu bağlantılar bu gruplar iyi kurulursa her şey yolunda gider. Her şey gayet de güzel olur. Hiç de baştan planlandığı gibi olmak zorunda bile değildir. Hı hı. Ama bir şeye benzeyecek veya bir e, başkasının dayattığı bazı standartlara uyacak filan gibi planlarla hareket edilirse o zaman zaten hayal kırıklığı kaçınılmazdır. Ona girmesinler. <gülüyor> Peki burada olanları biraz anlatalım. Eski, de, eski söyleşimize bu arada çıkar. Yokom üzerinden ulaşabilir dinleyiciler. Benim için böyle bir şey, ifadeler envanteri bir yandan yandan da tabii şey nasıl söyleyeyim kelimelerin fikre dönüştüğü Çarşı vedayt edin, kadrajda Peki. <gülüyor> Yok yani bin türlü bakılabilir. Tabii. Benim, e, çok alıştığım artık böyle bir şey olduğu için. Doğru. E, yani çok çok sürekli yaptığım bir şey olduğu için. İşte neredeyse her resimde böyle bir bir de laf var. E, ama araya ben sessizler de koymak istedim. Burada da görüyorsun. Hı -hı. Ee, arada bir de o işte senin dediğin ifade meselesi çok çok önemsediğim Hı -hı. aslında, ee, onlardan da hani arada biraz da sessizlik olsun diye özellikle e, seçtiklerim var, şimdi bizim baktığımızda biraz farklı ama. En başında var. Yoğuşunda ee, da şu uçunu mesela çok sevdiğim Hı -hı. için Hı -hı. koydum. Ee, bu aslında bir defter, defter Hı -hı. değil. <gülüyor> çok uğraştırsa tekrar defter haline getirilebilir. Defterin duvara depiştirilmiş abi. Tabi tabi defterin sökülüp %70-80'inin çünkü arada erediklerim yani süper süper değil diye erediklerim oldu. Hı hı hı. Ama hani şu defteri çok çok severek yapmıştım. Bir de şimdi bu, biz eskiden beri hani böyle defter tutmak falan falan konular konuşdur ama aslında bir insan defter tuttuğu zaman aslında eğer çok çok inat etmezse o defterin içerisine sadece resim yapması içerisine not da alır. Ne bileyim alışveriş listesi de, yazar, zaman şeyi de yapar veya çok uydurup karalamalar da yapar. Böyle defter aslında gerçekten karma karışık bir şey olur. O böyle birilerinin özene özene yaptığı işte sanatçı gibi buna benzer bir şey olmaz aslında. O gerçekten bir not defteri olur. Hı hı. E, bu öyle olmadığı için değil ama tesadüf. E, hani bu defter ne çok kısa bir sürede. Büyük oranda resim yaptığım bir defter oldu, işte ne bileyim, işte o söylediğim Hı. oranlardı. O yüzden işte bunu nasıl sergileyim defterin kendisini mi koyalım filan? O defterin kendisini koyma meselesi biraz beni böyle soğuk bulduğum bir şey. O hani çeşitli yöntemleri var onun yok işte eldiven giy evet. veya işte ne bileyim misina ile bağlayalım filan falan. Yani kendi başına bir çerçevele ilgili hissettiğim şeye götürüyor çünkü bir odayı burada çerçeve olmadığı için değil ama bir de burada 200'den fazla iş var. 200'den fazla çerçeve yaptırdığın zaman aslında çerçeveleri serdikliyorsun. Yani izleyici çok eksek miktarda ahşap veya plastik görmüş oluyor. Aynı zamanda cam görmüş oluyor. Ve onu görmemesini istiyorsun aslında. Çünkü o bir çerçeve. Böyle bir şey olmaz. Çerçeve aslında çok kıymetli bir şeydir ama bu kadar çok yaparsan rahatsız eder. O defter misini camın içerisine koydum. Eldiveni giydin mi? Oradan çevirirken ulaşmadı falan falan. Aynı şeye geliyor. Ben Gayet rahat bir şekilde bu defteri kese kese duvara yapıştırdım. Nazım bir de aslında şey, direkt gomidas çıkıyor karşına. O, onun çok güzel bir hikayesi var. Ee, o diğer bölmeyi geçtik. Evet, yani burada birçok resim var. Şimdi bu defterdekinden tabii çok daha serbest e, bir toplamanın olduğu bir e, duvar. Burada da yine herhangi defterdekinden belki biraz daha fazla bile iş var. Ee, bunların arasında... İşte bir tanesi de Gomidas, e, bu, <gülüyor> Gomidas resmini, Gomidas'ı e, bilmeyenler için söyleyelim. E, Gomidas e, en önemli müzikologumuz, etnomüzikologumuz. E, onun sayesinde biz e, yaşadığımız topraklardaki birçok ezginin, müziğin e, şu anda dinleyebiliyoruz. Aynı zamanda önemli bir besleyici, aynı zamanda bir rahip. E, 1915'te e, ölüme götürülenler arasında e, hayatta kalmayı başarıyor ama ölümle götürülüşü sırasında e, çok hassas bir e, ruha sahip olduğu için e, tamamen olmasa da onu, hikayesini okuyup onu tam herkes kendisi başka türlü değerlendirir ama daha önceki hayatındaki e, isteğini diyelim yitiriyor e, ve ondan sonra müzikle ilgili veya araştırmalarıyla ilgili bir şey yapamıyor. E, sanırım 30'larda e, vefat ediyor. E, Türkiye'de değil, Fransa'da. Evet, e, e, sessizlik deyince aklıma geldi bu arada. ilgili, Ağustos'ta bir haber. Vardı ee, sanırım ya doğum ya ölüm yıldönümünde. Ee, ben o dönemde Agust'a çalışıyordum. Ee, haber için bu illüstrasyonu yaptım. Biz <gülüyor> haberde bu ilüstrasyonu da yerleştirdik. Haberde bununla çıkacak herkes memnun yani ondan sonra. Ama bir şekilde görseller karışmış ve eski bir Gomidas resmiye çıkmış onun yerine. Dolayısıyla bu hiçbir zaman çıkmamış oldu. <gülüyor> i̇lk, ilk defa. Halbuki yani o zamandan beri daha önce Instagram'da evet, görülmüş olabilir. Çünkü bu olduktan sonra ben bir Instagram'a evet. koydum. Bir şey. Evet. Biraz şimdi galerinin içine deyince, tabii ki bunlarla yüzleşmek gibi bir arzusu oluyordu insanın da. Instagram'da da çok aktif siniv oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten. Yani Bence başkaları pasif. Ben çok aktiftim. <gülüyor> yani şey sergini beklemeye gerek yoktu. Belki de lazımdı, enerji evet bir evet. Bir yani biz bunu acaba sergiye mi diye düşündük. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Şimdi insanın tabii her sosyal medya ile ilişkisi aynı değil. Ben mesela Twitter'ı da çok yoğun bir şekilde kullanıyorum. Instagram'a da girdiğimden beri hem çizdiğim şeyleri koymak için, hem fotoğraf çektiğimde fotoğrafları koymak için, hem bir kitap okursam o kitapta ilginç bulduğum bir şeyi paylaşmak için. Burada paylaşmak çok gerçekten kritik kelime yani. Hı hı. Hem e, mesela önemli bulduğum veya parçası olduğum e, bir eylemi, bir buluşmayı, bir toplantıyı, bir paneli duyurmak için. Ee, hepsi için kullanıyorum ee, instagram da aynı şekilde twitter görsel kısmıyla daha az ee, ama diğerleriyle ilgili olarak evet ee, instagramın farkı e, görsel olanın etkisinin çok önde olması altına bir şey tabii ki yazılabiliyor ve eklenebiliyor ve zaten bir yazının fotoğrafını çekip koymak da mümkün ama hı hı. E, tamamen bir hani görsel arşiv görsel envanter oluşturabilmesi o tarafı da ben çok çekici buluyorum bir de çok pratik buluyorum. Ee, o yüzden ona daha belki yakın hissettiğim için o böyle bir doğal bir şey oldu. Kayıt kayıt mekanizması, kayıt bildirim paylaşma. Ee, Facebook neden değil? Çünkü Facebook o kadar yoğun bir şekilde kullanıcılarının yaptıklarını kontrol etmeye başladı ki Neyi göstereceğinin sırasından doğrudan sansüre kadar onu artık çok soğuk buluyorum. Ee, çok çok çok karışıyor. Twitter öyle değil ama tabii bizde sosyal medyaya yönelik ne kadar yoğun bir sansür olduğu malum Instagram'da bundan bağımsız değil. Hı hı. Ee, ama tabii bu kanalların hepsini hiçbirini ayırmadan ve hepsinin de neticede yukarıdan kontrol edilen mekanizmalar olduğunu unutmadan hı hı. E, bizim de en kişiselden en e, toplumsal ördüğümüz elimize kadar doğru kullanmamız mümkün aslında. Yani iki ilk yarıda Koponya'da daha da evet. var. Ne demek peki? Yani niye ben zaten çalışıyorum? Neyi şey e, sa niye savunuyorsun kendini diye de söyledim. <gülüyor> zaten ben. Ya burada bu, burada çok anlam var. Eee bir tanesini söyleyebilirim. Lütfen kalp mece Ne susmadı ya. Çok anlam var. Ee, çok düşündüm. Yani ama hoşuma gittiği için bir yandan komik bir şey. Ee, artık öyle bir zamanda yaşıyoruz ki iş olsun, iş derken hani para kazanılan iş veya Aha. kendi adımıza yaptığımız iş olsun ki bunlar tam da aradadır. <gülüyor> evet. Ama yani şunları bütün vaktimi iki şeye ayırabilmek çok isterdim. Bir resim yapmaya, ikincisi müzikle ilgilenmeye. Ee, öyle bir imkanım yok ama e, bir insan eğer, şunu da çok düşündüm yani ben çok az sıkılan birisiyim. Ee, Instagram'la ilgili sorunun de, cevabının devamı ee, insan zaten bir şeylerle bu kadar yoğun bir şekilde ilgileniyorsa bu çalışmaktır. Ha, evet. evet yani e, sistemin e, talep ettiği ücretli çalışma tanımına girmeyen belki bir iştir bu ama çalışmaktır. O açıdan evet zaten çalışıyorum yani. Mesai sürekli yani. Mesai durma. Evet 3 saatler dışında. O da çok değil. <gülüyor> Başka bir soru soracağım. Doğrudan seni bağlamaz aslında ama. Kaysanat bir de e, konuştuk en son artiste e, olanlarla alakalı. Aslında nasıl haber toplarız diye düşünürken tabii ki Feyyaz abi yaradık ve sonra ondan e, bir tür görüşü aldık ama az evvel dedin ya ben sürekli e, çalışıyorum derken de çalıştığın yani insanın üstüne üstüne gelen karabasanlar onların bir örneği geçen artiste e, yaşandı aslında bakarsanız. Bir de çok gariptir 6-7 Eylül sergisinden 10 yıl sonra neredeyse bir kere daha saldırıya uğrayacaktı. Karşı sanatını hatırlarsınız. Elhamdülillah yanılmıyorsam 6-7 Eylül sergisine saldırılmıştı çok bir şey. Karanlık bir an olarak o da akıllarda kalır. Bunun yanı sıra da yine artiste bu sene başka saldırılar, daha doğrusu tehditler olduğu bir, oradaki bir güncel sanat performansının ardından... Ee, yorumlama inisiyatifini alan bir çevre e, bir de şiddete geçme inisiyatifini devreye sokmaya çalıştı. Ne mutlu ki şey olmadı e, bir kayıp yaşanmadı ama belki de yaşandı, hasar yaşandı bir şey olarak yani nasıl moral olarak en azından e, bizim tarafımızda yaşandığını e, gayet söyleyebiliriz. Kar sanatın e, içerisinde organik olarak bu Mecrayı başlatmış olanlarla dirsek mesaisinde e, olduğun için fikirlerini e, almak istiyorum. Tam da çünkü böyle bir boğulma e, zamanının içinden geçerken bu serginin ortasındayız. Dışarıdan da sesler geliyordu az zaten. Yani söylenecek çok şey var. Ee, her, eğer insanlar o boğulmayı hissediyorlarsa e, o zaman tabii birlikte durmak gerekiyor şimdi e, daha dün değil önceki gün milli maç Türkiye Yunanistan evet. dün önceki... şey evet, Türkiye Yunanistan kendi aralarında bir dostluk maçı yapacaklar. İki tarafında başbakanları e, birbirinden son derece farklı olsa iki ülkenin de başbakanı e, İstanbul'da Başakşehir Stadun'da 17 bin seyircinin e, hazır bulunduğu maçta e, önce Paris katliamında ölenleri anacaklar. Ondan sonra da iki ülkenin ulusal marşları çalacak. Çok e, aslında büyük bir saygıyla huşu içerisinde yapılması gereken bir anma sırasında hmm. taraftarların ekranlardan rahatça duyulacak bir bölümünün diyelim herkesi dahil etmemek adına ama hmm. belli ki büyük bir büyük grubun ıslıklaması işte şehitler ölmez diye slogan atması. Yani o e, saygı duruşunu ihlal edecek ellerinden gelen her şeyi yaptığına tanık olduk. E, Yunanistan Milli Marşı da ıslıklandı. E, şimdi buna ne denir? E, buna nereden başlanır? E, aksi yok mu? Beşiktaş'ın bir basketbol maçı vardı dün. Beşiktaş'ın basketbol maçından önce de aynı anma yapıldı. Çıt çıkmadı salonda. Şimdi ikisini beraber düşünelim. Burundan çıkaracak çok belli. Bir örnek daha vereceğim. Ee, karşı sanat 2005'te 6-7 50. 50. yılında evet. saldırı uğramıştı. 10 yıl sonra işte 2 ay önce burada o serginin bir benzeri yapıldı. 67 ile ilgili. Bu çok önemliydi. Ben e, aslında demin bahsettik sosyal medya e, Facebook'tan özellikle bir serginin duyurusunu nadiren yaparım. Ama bunu özellikle bir de üstüne yazılar yazarak mutlaka açılışa gidelim <gülüyor> diye yazdım. Ondan sonra açılışa geldim ve çok üzücü bir şekilde çok çok az kişinin burada olduğunu gördüm. Şimdi aynı e, fuarda olduğu gibi o gün buraya birileri gelseydi burada bu mekanı savunacak kimse olmayacaktı. Neden böyle oldu? Çünkü aynı gün Art International'ın açılışı vardı. Daha fazlasını söylemeye gerek yok. Çok kötü. Dört kişi vardı ben açılışa geldim. Ee, burası Beyoğlu. Karşı da herkes biliyor. bu 7 Eylül'ü e herkes biliyor. Sorduğumuzda herkes 6-7 ilgili artık bilinçli farkında. Ama bir de herhalde kendini göstermek gerekiyor. Bir de herhalde tercihleri doğru yapmak gerekiyor. Ee, Art International'dan Contemporary İstanbul'la fuarla ilgili söyleyeceklerim de olur. Artist mi ismi? Evet. Onunla ilgili söyleyeceklerim de olur. Bunlarla hiçbirine ben çok çok çok doğru bakmıyorum. Ee, genelde de, özelinde de. Dolayısıyla contemporary İstanbul'un şurasını, burasını, orasını eleştirirken herhalde önce bir toplu eleştiri olması gerekiyor. Bu tür fuarların. Hı hı. Ee, çünkü e, bu dediğim örnekte bunu çok net olarak görüyoruz. Bir tercih yapılmış. O gün Art International'ın olması buraya gelinecek belki ama bir tercih yapılmış. O tercih burada çok şeye mal olabilirdi. Bu nettir. Bu abartılı değil. Nereden belli? 2005'teki saldırıdan belli. İşte fuardaki durumdan belli. Bir de artık tehditler öyle örtülü mörtülü olmuyor. Gidip yıkalım yakalım diye açıkça yazıyorlar. Çünkü herhangi bir şekilde bundan dolayı hesap vermek zorunda olmadıkları için bir adalet sistemi, bir hukuk sistemi işlemediği için söylenebiliyor. Ha Belki oluyor, belki olmuyor. Belki araya birileri konuyor. Belki işte orada tedbirler alınıyor filan falan. Ama herhalde böyle olmaması lazım. Herhalde aleni tehditlerin bir karşılığı olması lazım. E artık olmadığı için de... Artık yok. E yani yana e demek gerek. Evet, demek ki o zaman... Evet. Ama bu kadar net. Bu kadar net. Evet. Fuar eleştirisini burada mı kuruyorsun ya yana? Ha yok. Durmanın fuar fuar eleştirisi başka bir yerde. Hı. O da şu. Şimdi fuar... Uzun süredir ben bu tür hiçbirinden hiçbirine gitmediğim için, hiçbirine katılmadığım için, zamanda ne kadar oldu bilmiyorum, hiç katılmadım değil. Ee, ama epey bir süredir katılmadığım için ve şahsen de gidip gezmediğim için e, şu anda en son durum ne kadar kötü onu bilmiyorum. Ama tabii ki insanlar fotoğraf paylaşıyorlar, e, bahsediyorlar, konuşuyorlar. Bir de bazen çok sert eleştiriyorlar. Ama şimdi önce şunu anlamak lazım kanlı bir şekilde. Bunlar birer pazardır. Bir pazarı ancak pazar kriterleriyle eleştirebilirsin. Yani nasıl bir pazardır? Çarşamba pazarı gibi ee, veya tekstil fuarı gibi veya bilgisayar fuarı gibi. Biz ne kadar e, bazen olumlu olumsuz konuşsak da bunları bir bienerle karşılaştırmak kategorik olarak tamamen yanlıştır. İstanbul BNL'de dahil olmak üzere ki İstanbul BNL'i iyi bir örnektir. Burada bunu çok net söylemek lazım. BNL'ler içinde. Evet BNL'ler içerisinde iyi bir örnektir. Hı hı. Bunu burada söylemek lazım çünkü burada çok yanlış karşılaştırmalar yapılıyor. Bir sanat etkinliğidir. Sponsoruyla ilgili eleştirilebilir, sponsorlarıyla ilgili eleştirilebilir, yönetimiyle ilgili, küratörüyle ilgili, sanatçı seçi her şeyle ilgili eleştirilebilir ama bir sanat etkinliğidir ve bugüne kadar da ortaya çok da iyi bir dizi koymuştur. Her birini eleştiririz ayrı ayrı. Benim de beğendiklerim var, beğenmediklerim var ama bir sanat etkinliğidir ve küratörü, Kuratorluğu üstlendiği andan itibaren sanatsal açıdan bağımsızdır. Hı hı. Şimdi böyle bir etkinlikle bir para kazanmak için hazırlanmış her bir standın fiyatı ayrı olan içeride standının tam nerede olacağı konusunda da çok çeşitli parasal hesaplar yapan böyle bir yer karşılaştırılabilir mi? Böyle bir böyle bir organizasyon. Herhangi bir sanatta öncülük filan iddiasında bulunabilir mi? Buna cevap vermek bile yanlıştır. Evet. Buna, buna cevap verilmez. Karşılaştırılacak şeyler. Tekstil fuarı, bilgisayar fuarı, çarşamba pazarı. Çarşamba pazarı derken üzülüyorum çünkü ben Fatih Çarşamba'da Yavuz Selim'de büyüdüm. Çarşamba pazarı İstanbul'un en büyük halk pazarıdır. Hiçbir zaman bizden girerken para almadılar. Ama başkalarının, çok zengin insanların sanat alışını veya onlara sanat satılışını görmek için bilet almak zorunda olduğumuz ben değil ama bir fuar var. Çok ucuz da değil anladığım kadarıyla biletler ne kadar? 20 lira, 25 lira, öğrenci indirimi 15 lira. Neden? başkalarının sanat satın alırken görebilmek adına. Bir yanlışlık var gibi geliyor bana. Bunlar en giriş sözleri. En temel en giriş eleştirileri. Bunun dışında bu fuarlar kendi ticari istatistikleri konusunda bile en üst düzeyde tamamiyle tutarsız açıklamalar yapıyorlar. Bir yöneticisi bir rakam veriyor, bir yöneticisi bambaşka bir rakam veriyor. Allah Allah, Allah Allah. Bu böyle bir gayet laçka bir durum söz konusu. Kimse de bununla ilgili onlara birkaç kişi dışında ayrılan oluyor dışında bir şey demiyor. E çünkü oluyor. Ne orada şey oluyor soruda olmaya devam ediyor. Eee Ciddiye alınmamaları yokmuş gibi yapılmaları sanat adına en önemli, en doğru tavırdır. Yani onun dışında bir kere bu çembere girdikten sonra da yapılacak eleştiri o çemberin ancak içerisinde değer kazanır. O da de sıfıra çok yakındır yani.